Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Günaydın Merhaba İyiyiz <gülüyor> Ben sor, sormamak için kendimi tutuyordum Ama <gülüyor> Seni sormalı. Evet. teşhis kalıyorum bu konuda. Evet. <gülüyor> silahlanma üzerine konuşalım bugün. Tam da günü zaten. Daha önce evet. de epey bir fikir ve bilgi, rakam alışverişi yapmıştık ama yani bireysel silahlanma konusu müthiş yaygın. Ve Türkiye'den gelen rakamlarda ürkütücü biraz üzerinden geçmemiz belki bir işe yarar diye düşünüyorum. Evet, geçmemiz. tabii yani aslında e, Umut Vakfı tabii bu konuda en e, çok çalışanlardan bir tanesi <gülüyor> diyelim, e, sivil toplum örgütlerinden. Ve e, çok e, enteresan bir şey var orada aslında, yani Umut Vakfı'nın e, toparladığı haberlere baktığınızda veya kendiniz e, herhangi bir gün içinde, sıradan bir günde haberleri şöyle bir kulak kabartırsanız, işte gazeteler şöyle bir karıştırırsanız muhakkak e, silahlı bir e, birisinin işte çekip tabancayı bizlerini vurduğunu, işte bir şekilde bireysel silahlanma nedeniyle birilerinin öldüğünü, yaralandığını görürsünüz. E, ve umut Vakfı'nda tabii işte e, kendi web sitelerinde e, bu haberleri toparlıyorlar. E, rakamlar çok ürkütücü fakat bu rakamlar. E, Aslında basının duyarlı, medyanın genelde duyarlı olduğu konu <gülüyor> haberlerde bayağı bir yer alıyor. Ee, özellikle olay böyle dramatik olaylar yer aldığında, e, o, meydana geldiğinde. Mesela Umut Ceylan'ın bundan birkaç hafta önce İzmir'de parkta vurulan çocuğun... Oynarken <gülüyor> evet, rastgele bir oynarken... kurşuna kurban gitti değil mi? Evet. evet. Ve Ama e, onun Sersizlik. örneğinde olduğu gibi işte o rakamlarla değişete düşüküyor. Konuşuluyor bu rakamlar birkaç gün. Ve ondan sonra e, ortadan kalkıyor tabii bu konu. E, gerçekten güzel haberler yapılmış konuyla ilgili. hani Medyanın yaklaşımına baktığımızda. E, mesela işte e, genel e, yaygın medyanın dışında. Mesela Ahmet Şık'ın ben çok güzel bir haberini buldum. E, Server Uraz'la beraber. E, bundan birkaç yıl önce yapılan. Ee, ve yani oradaki veriler, e, haberler gerçekten güzel gazetecilik çalışmaları ve e, o haberlerde aslında tek değişen şey işte bir kurban olduğunda bir, birisi öldüğünde o kişinin ismi ve hikayesi e, bir de rakamlar sürekli artıyor. Yani bundan işte bir yıl önce, iki yıl önceki haberlerde yılda 4.500 4.000 kişi Türkiye'de bireysel silahlanma nedeniyle da denirken bu rakam 4.500 olmuş mesela bu yıl. Evet. Yani aslında bu. Çok dramatik bir şey. Hem e, kamuoyunun çok hassas olduğu bir konu hem de bir arpa boyu yol gidilmeyen bir konu. Gerçi bardağın ben dolu tarafını görmek istiyorum. İşte bu silah kanunu tasarısı gündeme geldiğinde e, meclisten geçemedi bundan birkaç yıl önce. Bunun da tek sebebi aslında orada o sırada oluşan kamuoyu baskısı. Gerçi hiç örgütlü bir şekilde oluşmadı bu kamuoyu baskısı. Gene orada burada beliren haberlerle vesaire oluştu. Ama demek ki toplumun da bir gücü var. <gülüyor> bu silah kanunu işte meclisin alt komisyonuna kadar geldi. Ve işte bu 4 artı dört artı gibi adeta bir dayatma şeklinde olacaktı. İşte yüzyılda. 2009'dan beri bunun görüşmeleri sürüyordu ve işte bu sonuçta bu seçimlerden hemen önce bir şekilde alt komisyona geldi ve işte şey yaptı orada seçimler oldu vesaire. Yani orada kaldı. İleri götürülemedi. Daha sonra da gündeme gelmedi vesaire. Ama çok sık gördüğümüz gibi tabii sadece bir... Kış yüksüne yatmış gibi görebiliriz. Yani tek tekrar muhakkak canlandırılacağından emin olabilir. Çünkü büyük yerler var ve büyük yerler olan her durumda olduğu gibi bunların hiçbir zaman peşine bırakmıyor. Yani mücadele edenlerin yorulması bekleniyor herhalde. Yani çok olan üstü rakamlar aslında. Beni çok bu 28 Eylül günü yani bugün Bireysel Silahsızlanma Günü'nde Umut Vakfı'nın gönderdiği şeylerde, rakamlarda istatistiksel bilgilerde şey acayip. Yani Amerika Birleşik Devletleri ki dünyadaki en evet. bireysel silahların kullanıldığı ve ölümlere yol açtığı ülke olarak biliniyor. Ama Türkiye'nin Mesela Türkiye'de edinilen bir silahın Amerika'da Birleşik Devletleri'nde olduğundan 3 misli daha öldürücü olduğunu ekstrapola, ekstrapolasyon yaparak evet. e, buluyorlar. Yani çok acayip ölüm yılda 4500 kişi yani toplam 20 milyon silahla her 5 kişiden birinde. Silah olması Amerika'dan daha az ama daha çok ölüme yol açıyor oransal olarak. Bu da çok ürkütücü bir durum Peki tabii. kayıt dışı silahlar da bunun içerisine dahil midir acaba? Yani... Yok hayır bunlar ruhsatlılar sadece. Ruhsatlılar evet. sadece. Bu çünkü resmi rakamlar, ulaşılabilen evet. rakamlar. Bunun dışında işte birçok yerde işte yani zaten hani sınırların bir anlamda Korunması zor. Özellikle yani şu an sıcak bölgeler olan yerler işte bütün o Suriye'sindeydi vesaireydi. Yani oradaki bir giriş çıkışı zaten ne kadar denetlenebiliyor ben ondan emin değilim. Türkiye böyle muhakkak bir silah giriş çıkışı başka yerlerden de var. Ve onlar nedir ne oluyor kim kullanıyor hiç bunları bilemiyoruz tabi. Evet bir de tabii gene senin notlardan baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 yıllık iktidar döneminde bireysel silahlanmanın da bakıldığında 10 kat artış olduğu gibi çok ürkütücü bir başka gelişme daha var. Bu aslında işte hiç değişmeyen bir politika. 1985 yılından bu yana ruhsat alımı ve kolaylığı sürekli artmaktadır diyor. Bu Malatya Üniversitesi'nden çok da güzel bir rapor yazan bir akademisyen var İrfan Kalaycı. Bu şey, gene şeyden, Umut Vakfı için ve ödül kazanmış Umut Vakfı'nın yarışmasında. Ee, orada e, bahsettiği gibi yani bu e, bu konuyla ilgilenenler Umut bunun e, web sitesinden de bu İrfan Kalaycı'nın raporuna ulaşabilirler bahsettiğim rapora e, orada yani hani e, gayet açık görüyorsunuz ki e, bu aslında bütün hükümetlerin politikası olmuş e, ama AKP döneminde özellikle bu iş açtı Türkiye'nin refahıyla beraber. İşte almanın teşvik edilmesiyle bir beraber teşvik edilmesi diye özellikle söylüyorum Çünkü hatırlarsınız geçen gün işte artık hani bu savcılar ve hakimlerin kaçırılması ve işte en son yaşanan şiddet olaylarından sonra Aday bakanı Sadla ergin böyle bir açıklama yaptı koruma taleplerine karşılık olarak yeni kararlı hakim ve savcıların fiyatının üçte 1'i silah alabileceğini açıkladı. Bize o var evet. Yani bu yani... artık son nokta aslında bence irrasyonel davranma konusunda zaten bu seçtiğimiz politikacıları Türkiye'de de başka ülkelerde de eleştiriyoruz. Ama bu artık hakikaten İklim yani. meselesiyle birlikte irrasyonelliğin doruk noktaya ulaştığı açıklamalardan biri. Ya, hakim ve sadece ya yargının bu kadar sorunu var ve Türkiye'de kanunsuzluktan, hukuksuzluktan bahsediliyor. Ve yani bu kadar şiddet olayı yaşanıyor. Ve artık yani kanunu temsil eden insanların da böyle silahlandırılmaya teşvik edilmesi vahşi batı gibi bir şey yani. Evet. E, tam o zaman... Bunun başka bir açıklaması yok. Ben bunu duyduğumda çok sembolik bir şey bu çünkü. Evet. Yani bak. tamam bir dolu silahlanma, bireysel silahlanma, teşvik ettiği şey yapılabilir. Zaten hani bir işin diğer boyutu da askeri silahlanma. Çünkü Türkiye şeyde dünya on dördüncüsü .'si bireysel silahlanmada. Ve şeyde de askeri silahlanmada da on beşincisi. Bütün dünya çapında. Evet. Çok yani Türkiye'nin durumu... Gerçekten insan işte benim cici silahım gibi yani Bowling for Columbine gibi Michael Moore'un o çok başarılı filmlerinde olduğu gibi Amerika'yı çok ön planda tutma eğilimi var ama bu son Umut Vakfı'nın ve işte çeşitli yerlerden çıkan haberler derlendiği zaman Türkiye'deki durumun fevkalade endişe verici olduğunu yani gazetelerde mesela biz Geçen yıl mıydı, belki yıl mı hatırlamıyorum gazetelerden evet. silah reklamı çıkıyordu gazetenin yani içinden. üzerinden de silah alabilmek Türkiye'de mü mümkün ve kolay bir şey yani bu bu artık daha ne olabilsin yani hani e, bu. Giderek de hani kolaylaştırması işte bu yeni yasal tasarısında vesaire de vardı. Ee, i̇şte şimdi internet üzerinden silah satışı yapılmak için kurulan e, bir şey. 4,5 milyon kişi ziyaret ediyor. E, evet. Siteyi. Bu da Ve, müthiş bir e, şey yani. E, Türkiye'de en fazla <gülüyor> e, ziyaret edilen satış sitesi olarak tanınan bir site var. Ondan sonra üstüne üstlük sadece burada bireysel silahlanma hani böyle bir şey e, silah satışı ile ilgili konu Yani silah satışı gündemde değil. Bir de üstelik bireysel silahlanmayı veya karşı duran insanlara bayağı bir ciddi adeta tehdit şeklinde art niyetli olduklarına, işte bir anlamda vatan haini olduklarına dair şeyler var, sözler var. Ve ben de bu konuyla ilgili yazı yazdıktan sonra hakaret dolu mailler aldım. De. Yani bu çok ilginç bir Türkiye'de e, farkında olmadığımız e, normal zamanda aramızda dolaşan bir takım insanların e, bu şekilde e, Kürtlere karşı da silahlanalım diyen bir grup var mesela. Meresel silahlanmayı bu yüzden savunan. E, fa fakat bu işte doğmakta olan kültürün diyelim doğmakta değil artık zaten bir üçmüş, serpilmiş bu kadar insan ziyaret ediyorsa bu siteyi zaten önüne geçilmiyor. Tam tersi işte böyle demin bahsettiğim gibi politikalarla sürekli teşvik ediliyor silahlanma. Evet sitenin şiarı da zaten yani orada epigraf olarak konan yazıda da evet. insanları silahsızlandırmak köleleştirmenin en etkili yolu deniyor. Yani George Orwell başını sallayarak onaylayacaktı herhalde bu olayı. Yani tam da Vallahi benim dediğim ya, bu, gibi gel yani Çok enteresan şey aslında. Türkiye'de aslında normalde olmayan tartışmalar Türkiye'ye Amerika bir anlamda mesela bu kışırtaj tartışması gibi bir yandan ithal ediliyor. Evet. Bir şekilde. Muhafazakarlığın bu dindarlıkla genelde hep söylüyorum alakası olmayan bir tür muhafazakarlık var. Onun tam Türkiye'deki iz düşümü olarak gelişiyor çok ilginç bir şekilde. Çünkü Amerika'da hiç olmazsa Hiç olmazsa diyorum Yani Savunulur bir tarafı yok elbette ama Anayasada koruma altına alınmış Bir silahlanma hakkı var Ve anayasanın Amerika'da bu kadar önemli olduğu Vesaire düşünülürse Orada hani tuhaf bir işte Michael Moore'un da filminde Çok güzel şekilde ortaya koydu İşte sınırı geçiyorsunuz Kanada'da bir sorun yok Sınırın öte yakasında birdenbire müthiş bir şey Silahlanma sorunu başlıyor Ee, tamam böyle bir kültür var ama bunun bir geçmişi var Amerika'da. Yani hiç olmazsa bunu sosyolojik analiz ettiğinizde rasyonel bir şeyler bulabiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şeyin mantık dışı tamamen aslında. Böyle bir şeyin gelişiyor olması. E şimdi iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi 1985'ten bu yana ruhsat alım ve kolaylığı artıyor diye bir açıklama var evet. ki bu işte Özal e, dönemin galiba kolaylaştırıcı şeyi. Özal'ın e, gevşettiği bir ...dönemden bahsediyor olabiliriz. Ama... E, ...yani ruhsatlı ve ruhsatsız... ...9 milyon silah... ...yani nüfusun %10'undan fazla silahlı... ...ve Türkiye'de yılda yaklaşık... 4000 kişi... ...ateşli silahlarla... Bu bıçakları ve diğer şeyleri hiç saymıyorum. Cinayetler sonucu... kaybediliyor Bu 13 binden fazla insanda yaralanıyor. Yani sadece 10 yılda... ...40 bin kişi ölüyor. 130 bin kişi de... E, şey oluyor, yaralanıyor bir şekilde. Bir kısmı sakat kalıyor herhalde. Bu PKK'yla devam etmekte olan ve bir zamanlar düşük yoğunluklu savaş olarak nitelendirilen olayın kat be kat üstünde sonuçta insan kaybına yol açıyor. Öyle değil mi? Öyle tabii ki yani. yani aslında işte bu zaten e, Mutfakfı'nın da şeylerinde açıklamalarında hep yer alan Bir aslında bir savaş sürüyor Türkiye'de farkında olunmadan arka perdeden bu sadece işte şeyle ilgili kötü sorunu ile ilgili vesaire olayı PKK boyutunu çekmeye hiç gerek yok işte başka bir şey de var yani bu şiddet bir kere bir yerde izole kalmıyor zaten bütün topluma yayılıyor bu sadece işte bu silahlardan bahsediyoruz ama işte bıçaklı olaylar var vesaire o kadar çok şiddet olayı var ki aslında. Evet. Herkesin birbiriyle çapıştığı ve enteresan bir şey gene Umut Vakfı'ndan geç, geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamada işte giderek o işte bahsettiğimiz üçüncü sayfa haberi olarak şeylerin arttığını, olayların arttığına dikkat çekiyorlardı. Özellikle tüfek kullanımının arttığına. Ve orada enteresan bir şey de söylemişler. Türkiye en e, öfkeli gençlerin olduğu ülkeler evet. arasında yer alıyor. <gülüyor> o da çok önemli. Yani hem dilde hem psikolojik yapıda yapılanmada e, zihin yapısında ve kültürde çok önemli bir giderek artan bir önemli yer tuttuğu görülüyor. Bu ateşli ve ateşsiz silahları şiddetin yani. E, tabii işte bu, bu siyasetten başlıyor. Siyasette sürekli o kadar aslında şiddet Dolu bir dil kullanılıyor ki, o kadar nefret dolu bir dil kullanılıyor ki bunun bir anlamda işte sonu yok. Bir zincir gibi bu toplumu dolaşıyor işte. Bir yandan işte ancak ateşin düştüğü yeri yaktığı bir savaş sürüyor. Bu yaz sadece tüm eta meselesi boyunca yani bütün şeydeki e, İspanya tarihinde işte bu baskı meselesinin e, işte son 50 yılda aldığı, can aldığı insan sayısı kadar e, insan öldü Türkiye'de yazın. Aynı rakamlar aşağı yukarı. E, bir işte ETA'da 800 küsür İspanya'da Türkiye'de 700. Sadece bu yazın bilançosu. Bu müthiş bir şey tabii. Ama e, Ve onun dışında işte e, halledilmeyen e, o kadar çok sorun işte kadın meselesiydi. işte çocuklar en şiddetti. Hepsi bunların kümeleniyor kümeleniyor. E, ve e, hele de ortada böyle bir silahlanmaya yönelik de bir e, gizli teşvik olduktan sonra e, önüne geçilemiyor. Ama bu hepimiz ilgilendi Çünkü yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Bir, bir, herkesin başına geliyor. Ama asla öyle düşünülmüyor işte maalesef yani. E tabi işte bu ateşin düştüğü yeri yakması. yani bu afyon e, meselesi mesela. Orada cephaneliğin patlaması artık e, o da son derece sarsıcı bir olaydı. İşte şimdi iki kişi e, yeni e, asker tutuklanmış. Ama gene de karanlık bir olay. Anlaşılmıyor. Bunların hepsi bir anlamda faili meçhul kalıyorlar. Evet yani dünyanın en büyük faili meçhul. Ee yer aldığı ülkelerden biri olarak karşımızda içinde yaşıyoruz yani. Mesela dün de ilginç bir haber vardı bu silahsızlanmayla ilgili çok dolaylı bir bağ var ama yani bıçak kullanılarak bir şey ama bu genel mantalite açısından benim küçük çarpıcı bir haber vardı Çorum'da bir kişi barışmaya ikna edemediği eski karısını sokakta bıçaklamış Yakalanmış asker firarisiymiş Neyse merkez komutanlığına teslim edilmiş Ama zanlının babasının Söylediği çok çarpıcı Oğlu Olayı aşkı için yaptı demiş Bunun sağda solda Gezdiğini duymuş ve zoruma giden Bazı şeyler var diyerek kendisini uyarmış Her şeyi Namus ve şerefi için yaptı Bitiremedi ama sağlık olsun Demiş Yani yani, yani, kadın ağır sağ, yaralanarak hastanedeymiş Şimdi durumu da belli değil ama ölmemiş yani. Bitiremedi ama sağlık olsun diyor. Kül, dil ve kültür bu. bu. Bu işte teşvik edilen kültür bir anlamda da. Yani bu, bunun yani, tek bir olayla ortaya çıkmıyor. O kadar farklı olaylar var ki işte İzmir'de 8. sınıf öğrencisinin daha çocuk yani. 15 yaşında. Evet onun öğretmenini öldürmesi mesela. Gene çocukları olan bir yani kendi bir anneyi öldürmesi. Ya yani bu, bu e, akıl alır gibi şeyler değil. E, ve yani e, bu sivilleşme meselesinde aslında Bayloz'la ilgili bu kadar konuşuluyor. E, orada aslında e, Komuta Akademisi'nin e, ceza alması vesaire tamam bugün belki orada da artık insanlar darbe yapmayı aklından geçirecek bir kimse olmaz. Fakat bu sivilleşme değil. Sivilleşme çok daha farklı bir şey. Çünkü dönüyor dolaşıyor o kadar benzeri bir tablo çıkıyor ki ortaya. Yani şimdi Türkiye askeri harcamada 15. sırada diyoruz. Ondan sonra e, bununla ilgili hiçbir şeffaflık yok ortada. Olmadığı gibi ee, şeffaflığı azaltacak yönde de e yeni uygulamalar, düzenlemeler getiriliyor. Onu can daha iyi bilir. Evet, hatta bugün Ağustos gazetesinde bir tane haber bir haber var. Burada da e, toplum şeffaflık istiyor diye başlık atılmış. Toplumun ortak sorunlarının çözümü konusunda yaklaşımlar geliştirmek üzere kurulan düşünce platformu önemli bir anket yaptırmış ve toplumun %81 %81'i vakıf yönetimi kurulu seçimlerinin il genel E, yapısında yapılmasını istiyor ve genel olarak bir şeffaflık sorunundan bahsediyormuş ülke içerisinde. Evet. Ya, bu çok önemli bir şey Can e, bahsettiğim. Yani bu toplumun gücü işte var. Ya işte çözerse Erdoğan çözer mesela Türk sorunu ile ilgili. Böyle bir yaklaşım var ve beni çok şaşırtıyor bu. E, hiç beklemediğiniz e, bütün çevrelerin ortak fikri gibi bir şey. ya yani bir insan iki tada arasındam Yani keyfi gelince işte e, çözülür, keyfi gelmeyince çözülmez. Canı istedi çözdü, çözme. Ya bu çok enteresan bir bakış açısı. Evet. Yani silahlanma da işte bu güç kültürüne bir anlamda öykünme oluyor e, sonuçta. E, ama yani e, ha, hakikaten mesela işte bu silah yasası sayısında bahsettiğimiz. Toplum gücünü gösterdiğinde bir şey dinleniyor. Yani ona engel olmak da mümkün veyahut da değiştirmek gidişatı. Fakat bir şekilde bilmiyorum hani bu güçsüzlüğe bu kadar kendi güçsüzlüğü içinde kaybolmak bir anlamda da toplumun kendi gücünün farkında olmaması da ilginç bir şey. Evet bunda, bunda bütün kurumlarıyla da beraber tabii özellikle de mesela Yargı Erkin'in de çok önemli sorumluluğu hatta sorumsuzluğu olduğunu da söylemek mümkün. Mesela baskın oranın gene bugün Agos gazetesinde çıkan içli dışlı köşesindeki yazısında nefretin ucu dine de dokununca başlıklı da yani çok Samsun'da çıkan Statiko dergisinde Okan Baş adlı kişi şöyle bir yazı yazmış mesela. O gün Samas gibi gürbüz bir genç İşi Türk'ün kanı pistir demeye getiren Hrant denen herifi vurduğu için ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Kötü mü yaptı yani? Bana göre bu milletin geneline ağır hakaretler yaldıran adamın ölmesi zaten müstehaptır. Yani hoşa giden şeydir. Devlet yapması gereken işi yapmıyorsa, Türk'ün kanı pistir diyen ecnebiye göz yumuyorsa... Ermenilere yaranacağım, Ermenilere yaranacağım derken milliyetçilik ilkesini düpedüz çiğniyorsa kimse kusura bakmasın. Bu noktada millet devreye girer ve bu adamı yargılamanın hiçbir anlamı yoktur demiş. Bu suç duyurusunda bulunulmuş tabii bunun hemen üstüne ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de hareketi. Ve yedi ay geçmiş üstünden sonuç yok. Yani... Savcılık e, harekete geçmediği gibi suç duyurusunda bulunmasına rağmen bir şey yok. O zaman da bu durumda diyor, e, baskın oranda aziz halkımız niye öldürmesin? Var mı bir sebep elini korkak tutması için diye sormuş. Yani insan bunu, buna da işte donup kalıyorsunuz tabii bunu, bunu deyince ne, ne, ne denebilir ki buna işte ama yargıyı silahlandıran bir e, tavır oldukça politikada bu da olur. Bunu bu bir anlamda dediğim gibi birçok bir başka şeyde örnekte olduğu gibi e, İngilistan bir teşvik bu işte işte silahlanmaya vesaire e, saçma sapan böyle nefret söylemi işte bu tam aslında bir klasik herhalde şey örneği olarak e, literatüre geçebilir. Daha nefret söyleminin daha somut bir örneği olabilir mi? Olamaz evet ve bu hala cezasız kalıyor. Cezayı geçtim soruşturmasız, kovuşturmasız kalıyor. İşte o zaman da insanları silahsızlandırmak onları köleleştirmenin en iyi ve en etkili yoludur diyen silahkar silah şirketlerinin Kazançları katlanıyor tabii bu durumda. Tabii yani bir yandan da aynı zamanda bu Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışma ortamının tekrar geri dönelsek o konuya öyle bir zehirlemesi var ki işte mesela Hürriyet'ten size bir haber okuyayım biraz da gülerek bitirelim aslında yani bu hı hı. duruma. Çünkü gülmeden de insan dayanamıyor evet. yani hakikaten ee, bu dehşet durumlara. işte Şemdin'de Şafak Operasyonu diye sessiz destan diyor. Şimdi Şemdin'de ne olduğunu tam öğrenemedik bir türlü zaten basından hiçbir şekilde. Fakat işte şey çok detaylı bir operasyon haberi yazılmış Mete Han Demir tarafından. Ve e, yani önceki gün işte hürriyete yer alıyordu. Ve sır olan özel unsurlar açıklanıyor askeri olarak. Şimdi yeni yöntem sadece bir noktasına değineceğim. İzle gör yok etmiş yeni taktik. Hmm. <gülüyor> Eskiden ara bul yok etmiş. Ara bul yok et. Bir dakika bunu ben... not, not almam lazım. Çünkü genellikle absürlük boyutu arttıkça aklımda belleğimde kalma oranı düşüyor. Neymiş? Ara bul yok et. Evet. Yönteminden izle gör yok et geçilmiş. Hmm. Search and destroy seek and destroy diye geçiyor galiba bu evet, küresel yani bunlar tabii literatürde. Bunlar tabi <gülüyor> tercüme tabi şey. cut copy paste. Aşır, jargonda anlam ve ehemliyeti ama yani şimdi böyle çevir ne diyeyim <gülüyor> ben buna? <gülüyor> evet sen, sen buna dediğini daha önce söylemiştin zaten. Aynı gazetenin genel yayın yönetmeninin evet. de Şemdinli dallarında yapma çiçeklerle kurduğu sofrada yöntemle İçeceğini yudumlama fotoğrafları yeterliydi zaten her şeyi izah etmeye. <gülüyor> Neyse iyi ki gülebiliyoruz da olmazsa hala. <gülüyor> evet ama tabii ağlanacak halimize gülmekte olduğumuzda <gülüyor> inkar edilmeyebiliriz. Muhakkak. Biz... Bu arada bugün saat 12'de Umut Park'ta da yürüyüşü evet. var. Tarihinde. Onu Boza. duyurduk biz evet. ve inşallah takipte edip pazartesi günü de e, bir ufak haber yapmaya çalışacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Olduk. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare